Benim bir Miyav Miyav programına Hepiniz hoş geldiniz. Konuğumuz Bir kedi düşmanı Onunla Neden düşman olduğunu Konuşacağız Kediler sevimli hayvanlardır Hiçbir insana zarar vermezler Verdikleri tek canlıysa Farelerdir e Hal böyle olunca insan düşünüyor bu vatandaş Fare yanlısını Evinde 14 tane faresi var. İnsan tekrar düşünüyor. Acaba bu evinde beslediği hayvanlardan dolayı mı kedilerden nefret ediyor? Hani olur ya girip o fareleri yiyebilir. O yüzden mi yoksa başka sebepler mi? Gizli bu konuları konuşacağız. Konuğumuz Hayrettin Yürürer. Buyurun. İlk öncelikle beni bir hayvan düşmanı olarak lanse ettiğiniz için. Hayvan düşmanı değil, kedi düşmanısınız Çünkü sonuçta hayvanların bir kısmını seviyorsunuz fareler gibi Ya kardeşim şimdi Severim yani bu benim kendi kişisel zevkim yani Hayvanlar zaten fukara, fazla yemiyorlar Kanatkar hayvanlar zaten Önüne ne korsan yiyorlar Biliyorsun sen de dedin ben zaten sevmem kedileri. Bunun sebebi, ne, sebebi şöyle. Ben daha ufakken severdim kedileri. Ulan aldık bir tane kedi, güzel kedi, sevimli kedi diye seviyoruz, okşuyoruz. Kucağımıza aldık. Sen tut kendini bilmez hayvan beni cırmala. <gülüyor> ya bir korktum zaten bitiksindi. O gün bugündür kedilerden nefret ederim. Ama bir kedinin yaptığını tüm kedilere mal edemeyiz beyefendi. <gülüyor> Hayvan, hayvan ol hayvan. Bunların hep böyle. Birisi söyledi değil ki, ha, al vuru ötekini. Bence o kedinin kendi eşekliği <gülüyor> <gülüyor> mazur görmek e, gerek. Belki o kim bilir aklını yitirmiştir, kim bilir hangi psikolojik baskı altındadır. <gülüyor> e, onu biraz da sabah katmak gerekir ve diğer kedileri e, sınamak e, gerekir. Onlara da bir şans tanımak gerekir e, diye düşünüyorum ben. Bırın ne diyeceksiniz Bır? Ya ben bu kedilere şans vermedim değil. Hocam verdim. Bu kediler var ya kediler. Adam böyle yüzüstü bırakırlar. Bu kedimiledin hepsi böyle. Bari bunu sineğe çektik dedik tamam bu hadi böyle bir tane başı bozuk, gergin, tipli bir kedi zaten. <gülüyor> bunu salacağım fitneci olarak zaten. Kedilerin arasını, yani kedilerin arasını açar bu zaten. Neyse, dedik ki, hadi bir tanesi böyle yaptı, birini daha alalım. O tekisi de hani dedik, evde yumak mumak atarız da. Dedik, para mara kazanırız. <gülüyor> Şerefsiz iki kuruşu gördü, sattı bizi. İyi mi abi? Ya yetiştirdin sen, tut bunu kulübe gönder, halı sahaya, maça gönder. Şuna gönder, bunu gönder. Ne oldu? Menajerler lak kaptı kedi. Sonra ne oldu? Bizi tanımadı. eşi... <gülüyor> Eee <gülüyor> Baba ben de dedim misilleme yapayım kedi milletine. Bunların bir takıldıkları yer var baba. Bizim arka bahçenin garajı. Orada bir in gibi bir yer var. Gece orada içiyor kafalar çekiyorlar. Ondan sonra işte dedim bunların bir tanesini dedim... Yakalayayım ben dedim. İbret alem olsun diye bir ders ver. Nereyi alayım? Nereyi alacağım? Nere? Nereyine? Görsün dedim tamam mı? Aldım bunu tamam mı? Ondan sonra bunu et, bu bayıldı da. eterle. Neden bayıldınız? He? plan anlatıyorum ya. Ondan sonra bu tabi, ayrılmaya yakın ne olduğunu hani fark edemey anlamaz ya salak yaratık. <gülüyor> Kendini Samsun'un en istek en istek buldu tamam mı? Ş şapalak gibi yapıştı böyle camlara bakıyor. Ben neredeyim? Ne ne oldu bana diye. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> arkadan ben tabii pis pis sığırtıyorum kediye. Aa dedi Mustafa yakalandık. entelendik. Ense, aa dedi. Mustafa gül. Hayrettin Mustafa benimki ismim var ya. E, neyse tabii bu salak hala ne olduğunu farkına varmadı. Sonra bir etrafı kokladı. aa dedi benzin kokuyor. Aa dedi nerede benzin? Haa salak sonra anladı. Hocam kedinin kuyruğuna benzin döktüm. <gülüyor> Kedinin kuyruğuna benzin döktüm çapma bir çaktım hoca Şerefsizim havai fişek gibi Tamam mı bir cırladı kedi miyav diye Hocam senin bu araba benim nasıl zıplıyor, zıplıyor, zıplıya gitti Ama bir gözden hocam Yani gecenin kar karanlığında tamam mı Biz ateş topu zıplıya zıplıya gidiyor Ondan sonra tabi kediler ne oldu Mudara oldu halkın gözünde Hocam sanki çok insafsızca bir hareket bu be. Onların bana yaptığı insafsızca değil. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Ya cırmaladı, sattı bir tane. Seninkisi resmen işkence. Ulan onlar da yaptı. Onların onlarki daha beter işkence. Ulan kedisin sen. Çapın ne? Ağırlığın ne? Sen kimsin ulan? Bana ne, sen tutup da ne dersin vereceğim? Allah minnet edecen yere git. Sokakta, ben o kediyi sokakta fare kovalarken aldım o hayatta, çekip kurtardım ben o kediyi. <gülüyor> Tutmuş, gelmiş bana ne diyor, bak bak, ben ne gittim bir gün imza gününe, artık telefon telefon da etmiyor. <gülüyor> artık peşe yani oldu ya futbolcu, imza gününe dedim tamam Maviş, adı Maviş hani. Maviş dedim, ne haber falan dedim, döndü şöyle, sen kimsin mır <gülüyor> hareket bak hocam. <gülüyor> Ben <gülüyor> kimsi mır mır. <gülüyor> o hocam mır e, deşifre edebilir miyiz? Mır hani etemin yanı kenarı ne bileyim? <gülüyor> Kenar part. <gülüyor> ya olayım <yavrum> konuştum ama <gülüyor> ben yara zaten. Bugünden sonra herhalde farelerle dost olmaya başladınız değil mi? Ben farelerle dost değilim tam Bu arada siz onu tabii karıştırdınız. Olay tamamen stratejik. Kendime artık dedim olan ulan dedim bu kedilere hadi yakmayla makmayla ders veremiyorsun, iyi bir ders vereceğim. Kendime bir tim kurdum. Hocam, tim farelerden olmuş. Ben bu fareleri tam 3 yıldır eğitiyorum. Tamam askeri eğitimden geçiriyorum. Bu askeri eğitimde bunlara silah kullanma, kendini yakın savunma, <gülüyor> kediler karşı bunların hepsi işte bir ormanda yalnız kalırsam nasıl hayatta kalabilirsin gibi işte çeşitli esrar rengiz şey değil ki ondan sonra bilinmedik işte işte hareketlerdir bilinmedik olaylar. hepsini şimdi bunlara şey yapıyorum empozeye bu kafalarına, beyinlerine, bu elde ettiriyorum bunu bir Bugün yarın bunları kedilerin üzerine salacağım ama nasıl sabacak? Farelerle şimdi olayımız şu hocam Atari salonuna gidiyoruz tamam mı? Kedilerin takıldığı Atari PlayStation'dır <gülüyor> <Ondan> sonra... <gülüyor> Abi diyor, bana diyor Bir jeton verir misin? Kedi de şöyle bakıyor, git lan işine Hani hadi git der gibilerinden kuyruğuyla sirkiyor, fareler ne yapıyor hocam? Geliyorlar, tamam mı? Sen benim ufak kardeşime nasıl hareket çekerse, Gel lan böyle köşeyi çekiyorlar. de iki tane kediyi hastanelik etmişler hocam. Ağız, burun, bıyık, kuyruk demeden girmenin faretim mi hocam? Fahretimim hocam. Bir adı ne o timin? Ha? <gülüyor> adı mı ne? <gülüyor> Bitiriciler. Nasıl hocam bitiriyor? Değil mi bitiriciler hocam tam bitiriyorlar şey Hayatını söndürmüşler iki ketinin. Ondan sonra nam yapıyorlar şimdi alemde Sizde bir tanesini söndürdünüz sö Ben söndürmedim onu yaptım da itfaiye söndürmüş <gülüyor> en son iki sokak sonra itfaiye peşinden hortumla Hocam pardon sizin mesken neresi? Ya benim mesken bir garaj şeyi Ben bir garajda yaşıyorum biliyorum Peki siz necisiniz? Ee, ben Barış'tan yanayım ona. <gülüyor> Siz ne iş yaparsınız? Ne iş yaparsınız? Torunacıyım hocam. <gülüyor> Torun, garajda Tornacılık yaparım. Torunacılıkla geçiniyorum. Yani olayım benim odur. Fareler için en önemli gün hangi gün nedir? O günün anlamı Aa. ve günün özel adı ne? Fareler günü için en önemli gün 4 Mayıs, kısaca 4 Mayıs 1880'de ilk kaşar peyniri üretilmiş olanlardır <gülüyor> hocam. Tamam bu farelerin milli bayramı, 3 gün bayram yapıyor adam. Hayrettin Bey, keşke farelerinizi de getirseydiniz beraberinizde. Hocam mikrofonu falan kemirir şimdi Onlar <gülüyor> Onları getirecektim de. Arabayı arabayı kemiriyorlar. <gülüyor> Söz dinlemiyorlar bunu. Ya benden dinlemiyorlar artık. Bölük çavuşları var onların. Olmadan e, dinlemiyorlar. Beni de iplemiyorlar artık. E, yakında seni de devirirler artık o, o biraz sıkar. E. Hepsinin kuyruğuna bir verici yerleştirdim hocam. Anında bas patlat. Bazılarını zaten canlı bomba olarak kullanıyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> e, kediler diyarına gönderiyorum. Tak. Güm. Bitti. <gülüyor> Yine de bizim temennimiz. Keşke kedilerle de barışabilseniz. Ölürüm de barışma.